Onlar da inanma hususunda büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavimdiler. Bu ayetlerle ifade edilmek istenen mucize ve delillerin dokuz olduğu 17. surenin 101 ve 27. surenin 12. ayetlerinde geçmektedir. Bunlar 1. Hz. Musa'nın asasının yılan oluşu, 2. elini koltuğuna sokup bembeyaz çıkartması, 3. öleni diriltip katili söyletmesi, 4. Beş, altı, yedi ve sekiz, tufan felaketi, çekirge, haşerat ve kurbağa istilası, sulardan kan akması, dokuz, veba felaketidir. Onlara tarafımızdan hak, mucize gelince, şüphesiz bu apaçık bir sihirdir, dediler. Musa onlara, size hak mucize gelince, dil mi uzatırsınız, bir sihir mi bu, bilin ki sihirbazlar,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 gerek cahiliye toplumunun zulüm devirlerinde hemen o yeri terk etmek değil, orayı mescit edinerek veya evleri mescit yaparak dini öğrenme, ilahi davayı birlikte savunma ve böylece kurtuluşa ermede inananlara bir metot bildirilmektedir. Musa dua edip, Ey Rabbimiz, doğrusu sen, Firavun'a ve ileri gelen yandaşlarına dünya hayatında nice zinet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz, bunlar...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 Senden önceki indirdiğimiz kitabı okuyanlara sor. Ama andolsun ki Rabbinden hiç şüphe kalmayacak şekilde gerçek gelmiştir. O halde asla şüphe edenlerden olma. Sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan da olma. Yoksa dünya ve ahirette ziyana uğrayanlardan olursun. Bu iki ayette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında bütün insanlara hitap vardır. Küfür ve inkârlarıyla Rabbinin azap kelimesi üzerlerine hak olanlar, kendilerine her türlü ait gelse bile acıklı azabı görünceye kadar inanmazlar. Ölümün belirmesiyle pişmanlık anındaki iman kabul olmayıp kişiyi kurtarmaz. Fakat o azabı gördükleri vakit inanıp da imanları kendilerine fayda veren bir memleket halkı olsaydı ya, ancak Yunus'un kavmi hariçtir.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 Ama bunca ayetler, ibretler ve uyarmalar inanmayacak bir kavme ne fayda verir? Onlar, kendilerinden önce gelip geçmiş ümmetlerin başlarına gelen acı günlerinin benzerinden başkasını mı bekliyorlar? De ki, hadi bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Sonunda azap gelince peygamberimizi ve iman edenleri kurtarırız.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 şikayet ve dilekte bulunurlar ona sığınırlar ve onlar için merasimler tertip ederlerdi ve yüzünü hanif Allah'ı birleyici olarak dine çevir sakın Allah'ın kudret ve hakimiyetini yaratılmışlara vererek müşriklerden olma Allah'tan başkasına sana ne fayda ne de zarar verebilecek olan şeylere yalvarıp tapma, tapınma eğer bunu yaparsan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 Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Yunus Suresi 54-109. ila Ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özkul